Araf suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Mim, Saat Kendisiyle insanları uyarman için ve müminlere gerçeği hatırlatma olsun diye Sana indirilen bu kitaptan dolayı kalbinde hiçbir sıkıntı olmasın Rabbinizden size indirilen Kur'an'a uyun Onun peşi sıra başka dostlara uymayın Ne kadar da azınız gerçeği hatırlıyor Nice şehirler vardı ki biz onları helak etmiştik Azabımız onlara gece veya gündüz uyuyup dinlenirlerken gelmişti. Azabımız kendilerine geldiğinde biz zalimlermişiz diye sızlanıp yavvarmaktan başka sözleri kalmamıştı. Elbette kendilerine elçi gönderilenleri de elçileri de sorgulayacağız. Onlara olup biteni tam bir bilgiyle elbette anlatacağız. Zaten biz onlardan habersiz değildik. O günkü terazi tamamen hakka uygun olacaktır. Kimin terazide sevapları ağır gelirse işte onlar kurtulanlardır. Kimin de terazide sevapları hafif gelirse işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerine yazık edenlerdir. Yemin olsun ki sizi yeryüzüne biz yerleştirdik ve orada sizin için gerekli geçim vasıtaları sağladık. Ne kadar da azınız şükrediyor. Yemin olsun ki sizi biz yaratmıştık. Sonra size biçim vermiştik. Sonra da meleklere, Adem için Allah'a secde edin demiştik. Secde edenlerden olmayan iblis hariç, onlar da hemen secde etmişlerdi. Allah iblise şöyle demişti, ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan neydi? İblis de ben ondan hayırlıyım, üstünüm, beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın demişti. Allah in oradan, orada kibirlenmek senin haddine değildir. ''Çık git, şüphesiz ki sen aşağılıklardansın.'' demişti. İblis, ''Bana insanların tekrar diriltileceği güne kadar zaman tanı.'' deyince Allah da ''Sen zaten zaman tanınanlardansın.'' demişti. İblis şöyle demişti, ''Beni saptırmana karşılık ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerine oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından gelip sokulacağım.'' Sen onların çoğunu şükredenler olarak bulamayacaksın. Allah şöyle demişti. Yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. İnsanlardan sana her kim uyarsa sizden hepinizi cehenneme dolduracağım. Allah, ey Adem sen ve eşin şu bahçede yerleşip dilediğiniz yerden istediğiniz ürünlerden yiyin. Şu ağaca sakın yaklaşmayın. Yoksa kaybedenlerden olursunuz demişti. O sırada şeytan, Birbirlerine kapalı edep yerlerini kendilerine göstermek için onlara yani Adem'e ve eşine vesvese vermiş Rabbiniz size bu ağacı ancak melek olursunuz veya çok uzun yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı demişti Doğrusu ben sizin için öğüt verenlerdenim diye yemin etmişti Onları aldatarak yasağı işlemeye sarkıtmış yani sevk etmişti Yasak ağacı tattıklarında edep yerleri kendilerine görünmüştü Ardından bahçenin yapraklarından Üzerlerine örtünmeye başlamışlardı Rableri onlara Ben sizi o ağaçtan engellememiş miydim Ve size Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır Dememiş miydim Diye seslenmişti Bunun üzerine Adem ve eşi Şöyle dua etmişlerdi Rabbimiz biz kendimize haksızlık ettik Bizi bağışlamaz Ve bize merhamet etmezsen Elbette kaybedenlerden olacağız Bunun üzerine Allah bir kısmınız diğerine düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde o bahçe dışında belirli bir süre kalma ve geçim imkanları vardır demiş. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkartılacaksınız diye devam etmişti. Ey Adem oğulları, size edep yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise indirip verdik. Hayırlı olan ise takva elbisesidir. İşte bu Gerçeği hatırlasınlar diye Allah'ın ayetlerindendir. Ey Adem oğulları, Şeytan ana babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak o bahçeden çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz ki biz şeytanları inanmayanların dostları yaptık. Onlar bir çirkinlik yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki Allah çirkinliği emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki Rabbim adaleti emretmiştir. Her secdede yüzlerinizi O'na yöneltin. Ve dini yalnız Allah'a özgü kılarak O'na dua edip yalvarın. Başlangıçta sizi O yarattığı gibi sonunda yine O'na döneceksiniz. Bir kısmınızı doğru yola ulaştırmıştır. Bir kısmınız hakkında da sapkınlık gerçekleşmiştir. Şüphesiz ki onlar kendilerinin doğru yolda olduğunu sanarak Allah'ın peşi sıra şeytanları kendilerine dostlar edinmişlerdi. Ey Adem oğulları, her secdede ziynetinizi takının, yiyin, için sakın israf etmeyin. Şüphesiz ki o israf edenleri sevmez. De ki Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmış ki? De ki. Onlar kıyamet günü sadece kendilerine özel olmanın yanında, dünya hayatında da sadece inançsızların değil müminlerindir de, bilen bir topluluk için ayetleri işte böyle açıklıyoruz. De ki, ancak ve ancak Rabbim açık ve gizli çirkinlikleri, günahı, azgınlık yapmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği herhangi bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir süresi vardır. Süreleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de öne gelebilirler. Ey Adem oğulları! Kendi içinizden size ayetlerimi anlatacak elçiler gelirse kim takvalı davranır ve bozulmayı düzeltirse artık onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyecektir de. Ayetlerimizi yalanlayıp onlara karşı kibirlenenler ise ateş halkıdır. Onlar orada ebedi kalıcıdır. Allah'a yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir ki? Onlara kitapta yazılı olan azaptan payları ulaşacaktır. Sonunda onları vefat ettirecek elçilerimiz yani melekler gel kendilerine geldiğinde Allah'ın peşi sıra yalvaldıklarınız nerede diyeceklerdir. Onlar da kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederek bizden kaybolup gitmişler diyeceklerdir. Allah şöyle diyecektir. Sizden önce geçmiş cehennemlik olan cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin. Her topluluk ateşe girdikçe yoldaşlarına lanet edecektir. Hepsi birbiri ardına cehennemde toplanınca sonrakiler önce giren önderleri için Rabbimiz bizi işte bunlar saptırdılar, onlara kat kat ateş azabı ver diyeceklerdir. Allah da zaten herkes için kat kat azap vardır fakat siz bilmezsiniz cevabını verecektir. Öncekiler sonrakilere şöyle diyeceklerdir. Belli ki sizin bizden hiçbir farkınız yokmuş. Siz de bizim gibi yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenenlere göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğine girinceye kadar cennete de giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandıracağız.'' Onların cehennem ateşinden yatağı, üstlerinden de ateşten örtüleri olacaktır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip iyi işler yapanlara gelince ki kimseye gücünün üzerinde bir görev yüklemeyiz, işte onlar da cennet halkıdır. Orada ebedi kalacaklardır. Cennette altlarından ırmaklar akarken kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atmış olacağız. İşte bu cennetlikler şöyle diyeceklerdir. Bizi bu cennete ulaştıran Allah'a hamdolsun. Çünkü Allah bize yol göstermeseydi biz yolumuzu bulamayacaktı. Şüphesiz ki Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara işte yaptıklarınıza karşılık miras olarak size verilen cennet burasıdır diye seslenilecektir. Cennet halkı ateş halkına biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçekleşmiş bulduk. ''Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçekleşmiş buldunuz mu?'' diye seslenecekler. Onlar da ''Evet'' diyeceklerdir. Aralarında bir çağrıcı, Allah'ın laneti insanları Allah'ın yolundan alıkoyan, o yolu eğri gösteren ve ahireti de inkar eden zalimlerin üzerine olsun diye bildirecektir. İki taraf yani cennet yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Cennete girmeyi arzulamalarına rağmen henüz oraya girememiş bu kişiler cennet halkına hitaben selam, esenlik üzerinize olsun diye seslenecektir. Gözleri ateş halkı tarafına döndürülünce de Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla birlikte bulundurma diyeceklerdir. Araf halkı yüzlerinden tanıdıkları cehennemdeki kişilere şöyle sesleneceklerdir. Çokluğunuzun da kibirlenmenizin de size hiçbir yararı olmadı. Haklarında Allah'ın merhameti onlara ulaşmaz diye yemin ettiğiniz kişiler bunlar mı? Oysa onlara cennete girin, size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz de denecektir. Ateş halkı cennet halkına su veya Allah'ın size verdiği rızıklardan biraz da bize dökün diye seslenince cennetlikler, Allah onları dinlerini bir eğlence ve oyun edinen, dünya hayatı da kendilerini aldatan kafirlere Haram kılmıştır diyeceklerdir. Onlar bugünün karşılaşmasını yani bugünle karşılaşmayı nasıl unutmuş ve ayetlerimizi nasıl inkar etmişlerse işte biz de bugün onları unutmaktayız. Yemin olsun ki onlara bilgiyle açıkladığımız ve inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olan bir kitap getirmiştik. Onlar o kitabın tevilinden yani yorumundan başka bir şey beklemiyorlar. Onun tevili yani yorumu son saat geldiği gün, önceden onu unutmuş olanlar diyecekler ki, elbette Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Şimdi şefaat edebilenler var mı ki bize de şefaat etsinler? Veya dünyaya geri gönderilsek de yaptıklarımızın tersini yapabilsek. Onlar elbette kendilerine yazık etmişlerdir. Ve uydurdukları şeyler, yani putlar da kendilerinden kaybolup gitmiş olacaktır. Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yani altı dönemde yaratan sonra da arşa istiva eden geceyi durmadan kendisini takip eden gündüze bürüyüp örten emrine boyun eğdirilmiş olarak güneşi ayı ve yıldızları da yaratan Allah'tır. Dikkat edin yaratmak da emretmek de yalnızca ona aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize boyun eğerek ve gizlice dua edin. Şüphesiz ki O Haddi aşanları sevmez. Düzenine kavuşturulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ona Allah'ın azabından korkarak ve merhametini umarak dua edin. Şüphesiz ki Allah'ın merhameti güzel davrananlara çok yakındır. Rahmetinin yani yağmurun önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen odur. Sonunda o rüzgarlar ağır bulutları yüklenince bulutu ölü yani kurak bir şehre sevk ederiz. Böylece onun sayesinde oraya suyu indirir ve bütün meyvelerden çıkarırız. İşte ölüleri de topraktan böyle çıkaracağız. Umulur ki gerçeği hatırlarsınız. Toprağı iyi olan şehrin bitkisi de Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olanın ise yararsız bitkiden başka bir şeyi çıkmaz. Biz şükreden bir topluluk için ayetleri işte böyle açıklıyoruz. Şüphesiz ki Nuh'u elçi olarak kavmine biz göndermiştik de, Ey kavmim! ''Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Şüphesiz ki üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum.'' demişti. Kavminden yöneticiler ona ''Doğrusu biz seni apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz.'' demişlerdi. Nuh da onlara şöyle demişti. ''Ey kavmim, bende herhangi bir sapkınlık yoktur. Aksine ben alemlerin Rabbinin seçtiği bir elçiyim. Size Rabbimin mesajlarını duyuruyorum. Size öğüt veriyorum.'' Ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum. Sizi uyarsın, takvalı olasınız ve size berhamet edilsin diye içinizden bir adama Rabbinizden bir hatırlatma gelmesine mi şaştınız? Kavmi Nuh'u yalanlamıştı. Biz de onu ve onunla birlikte olanları gemide kurtarmıştık. Ayetlerimizi yalanlayanları da denizde boğmuştuk. Şüphesiz ki onlar kör bir toplumdu. Ağat kavmine de kardeşleri Hud'u göndermiştik de, ''Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takvalı davranmayacak mısınız?'' demişti. Kavminden kafir olan yöneticiler şöyle cevap vermişti, ''Doğrusu biz seni elbette bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve yalancılardan olduğuna inanıyoruz.'' Hud da onlara şöyle demişti, ''Ey kavmim, bende herhangi bir beyinsizlik yoktur. Aksine ben, Alemlerin Rabbinin seçtiği bir elçiyim. Size Rabbimin mesajlarını duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğüt vereceğim. Sizi uyarsın diye içinizden bir adama Rabbinizden bir hatırlatma gelmesine mi şaştınız? Hatırlayın ki o Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtulasınız. Onlar şöyle demişlerdi. Sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi bunları demeye geldin? Doğru söyleyenlerden sen bize vaat ettiğini bize getir. Hud da onlara şöyle cevap vermişti. Elbette üzerinize Rabbinizden gelecek bir bela ve azap gerçekleşmiştir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın taktığı isimler hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Öyleyse bekleyin. ''Şüphesiz ki ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim.'' Bunun üzerine Hud'u ve onunla birlikte olanları merhametimizle kurtarmıştık. Ve ayetlerimizi yalanlayanların ve iman etmeyenlerin de kökünü kesmiştik. Semu'da da kardeşleri Salih'i göndermiştik de onlara şöyle demişti. ''Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Elbette size Rabbinizden apaçık bir delil gelmiştir.'' İşte Allah'ın şu devesi sizin için bir delildir. Onu bırakın da Allah'ın yarattığı bu toprakta yesin otlasın. Ona hiçbir kötülük etmeyin. Yoksa sizi elem verici bir azap yakalar. Allah'ın at kavminden sonra sizi halifeler yani sorumlular kıldığını ve yeryüzüne yerleştirdiğini hatırlayın. Ovalarında köşkler ediniyor ve dağlarından evler yontuyorsunuz. Allah'ın nimetlerini hatırlayın ve yeryüzünde bozguncular olarak Karışıklık çıkarmayın Kavminden kibirli yöneticiler Zayıf düşürülmüşlere Yani işlerinden iman edenlere Siz Salih'in Rabbinden gönderilen bir elçi olduğunu Gerçekten biliyor buna inanıyor musunuz? Diye sormuşlar Onlar da şüphesiz ki Biz onunla gönderilen her şeye inanıyoruz Cevabını vermişlerdi Kibirlenenler biz sizin inandığınız şeyleri inkar ediyoruz demişlerdi. Rablerinin emrinden çıkarak o dişi deveyi hunharca katletmişler ve Ey Salih elçilerden sen bize vaat ettiğin azabı bize getir demişlerdi. Bunun üzerine onları bir sarsıntı yakalamıştı da yurtlarında diz üstü hareketsiz kalmışlardı. Salih onlardan yüz çevirip kendilerine şöyle demişti: Ey kavmim şüphesiz ki ben size Rabbimin mesajını ulaştırdım. Ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lût'u da peygamber göndermiştik de kavmine şöyle demişti. Sizden önce alemlerden yani insanlardan kimsenin sizi geçmediği bir çirkinliği mi yapıyorsunuz? Şüphesiz ki siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan bir topluluksunuz. Kavminin cevabı onları yani Lût'u ve arkadaşlarını şehrinizden çıkarın. Çünkü onlar güya temizlik taslayan insanlarmış, sözlerinden başka bir şey olmamıştı. Bunun üzerine onu ve ailesini kurtarmıştık. Yalnız hanımı hariç, o geride kalanlardandı. Üzerlerine büyük bir bela yağmuru yağdırmıştık. Bak ki suçluların sonu nasıl olmuştu. Medyen'e de kardeşleri şu Şuayb'i göndermiştik de onlara şöyle demişti. Ey kavmim Allah'a kulluk edin, sizin için ondan başka ilah yoktur. Elbette size Rabbinizden apaçık bir delil gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzenine yani ıslaha kavuşturulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. İnananlarsanız böylesi sizin için hayırlı olandır. İnananları tehdit ederek, onları Allah yolundan alıkoyarak ve o yolu eğip bükerek her yolun başında oturmayın. Allah'ın sizler az iken sizi çoğalttığını hatırlayın. Bozguncuların sonu nasıl olmuş bir bakın. İçinizden bir grup benimle gönderilene inanır. Bir grup da inanmazsa Allah aranızda hükmedinceye kadar sabredip bekleyin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Şuayb'in kavminden kibirli yöneticiler şöyle demişti. Ey Şuayb ya mutlaka seni ve seninle birlikte inananları şehrimizden çıkaracağız ya da dinimize döneceksiniz. Şuayb şu cevabı vermişti. İstememiş olsak da mı? Allah bizi o yanlış inanıştan kurtardıktan sonra sizin dininize dönersek Allah'a iftira etmiş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi hariç, ona yani medyenlilerin dinine dönmemiz mümkün değildir. Rabbimiz ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Biz yalnızca Allah'a güvendik. Rabbimiz bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmü sen ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Kavminin kafir olan yöneticileri Şuayb'a uyarsanız bu durumda şüphesiz ki siz kaybedersiniz demişlerdi. Bunun üzerine onları bir sarsıntı yakalamıştı da yurtlarında diz üstü hareketsiz kalmışlardı. Şuayb'i yalanlayanlar sanki yurtlarında hiç kalmamış gibiydiler. Şuayb'i yalanlayanlar kaybedenlerin ta kendileridir. Şuayb onlardan yüz çevirmiş ve şöyle demişti: Ey kavmim ben size Rabbimin mesajlarını duyurmuş ve size öğüt de vermiştim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Her şehre bir peygamber gönderdiğimizde gerçeğe boyun eğsinler diye onları elbette çeşitli sıkıntı ve darlıkla denemiştik. Bir süre sonra kötülüğü iyilikle değiştirmiştik de onlar refah içinde de yaşamışlardı. Ancak atalarımıza da elbette böyle sıkıntılar ve sevinç vesileleri gelmişti dediler. Biz de onları hiç farkına varmadıkları bir şekilde... Ansızın yakalayıp cezalandırmıştık O şehirlerin halkı iman edip takvalı olsalardı Elbette üzerlerine gökten ve yerden bereketler açardık Fakat yalanlamışlardı Biz de kazandıkları şeyler nedeniyle onları yakalayıp cezalandırmıştık O şehirlerin halkı uyurlarken geceleyin kendilerine azabımızın gelmesinden güvende miydi Veya o şehirlerin halkı Eğlenirlerken kuşluk vakti kendilerine azabımızın gelmesinden güvende miydi? Allah'ın tuzağından yani ince düzeninden güvende miydiler? Kendilerine yazık eden topluluktan başkası Allah'ın tuzağından yani ince düzeninden kendini güvende göremez. Önceki sakinlerinden sonra yeryüzüne mirasçı olanlara şu gerçek yol göstermedi mi? Dileseydik günahlarından dolayı onlara da sıkıntılar isabet ettirirdik. Kalplerini mühürleriz de gerçekleri duyamazlar. İşte o şehirler haberlerinden sadece bir bölümünü sana anlatmakta olduklarımızdır. Yemin olsun ki elçileri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Fakat önceden yalanladıklarına yine de iman edecek değillerdi. İşte Allah kafirlerin kalplerini böyle mühürler. Onların çoğunda sözünde durma bulamamıştık. Çoğunu yoldan çıkmış bulmuştuk. Sonra onların ardından da Musa'yı delillerimizle Firavun'a ve yöneticilerine göndermiştik. Onlar delillerimize haksızlık etmişlerdi. Bozguncuların sonu nasıl olmuş bir bak. Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Allah hakkında gerçeklerden başka bir şey söylememek benim üzerime borçtur. Elbette Rabbinizden size apaçık bir belge getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle gönder. Firavun şöyle demişti. Bir delil getirdiysen, doğru söyleyenlerdensen onu getirip göster. Musa asasını atmıştı. Bir de ne görsünler, o asa apaçık bir yılan olmuş. Elini de koynundan çıkarmıştı. Bir de ne görsünler, o eli bakanlara bembeyaz görünmüştü. Firavun'un kavminden yöneticiler şöyle demişlerdi. Şüphesiz ki bu, sizi yurdunuzdan çıkarmak isteyen çok bilgili bir büyücüdür. Firavun, ''Peki öneriniz nedir?'' deyince yöneticiler, ''Musa'yı ve kardeşini alıkoy, bütün bilgin büyücüleri sana getirsinler diye şehirlere toplayıcı görevliler gönderip haber sal.'' cevabını vermişlerdi. Büyücüler firavuna gelmiş ve ''Galip gelirsek bize ödül var değil mi?'' demiş. Firavun da ''Tamam, siz gözdelerimden olacaksınız.'' demişti. Büyücüler, ''Ey Musa, asayı önce sen mi atacaksın?'' Ya da atanlar biz mi olalım diye sormuşlar. Musa, siz atın demişti. Onlar atınca insanların gözlerini büyülemiş, onları korkutmuş ve zanlarınca büyük bir büyü gerçekleştirmişlerdi. Bunun üzerine Musa'ya, şimdi de sen asanı yere at diye vahyetmiştik. Bir de ne görsünler, Musa'nın asası onların uydurduklarını yutuyordu. Böylece gerçek ortaya çıkmıştı. Ve onların yapmakta olduğu şeyler de yok olup gitmişti. Orada kendilerini küçük düşüren bir yenilgiye uğramışlardı. Büyücüler hemen secdeye kapanmışlardı. Alemlerin Rabbine yani Musa'nın ve Harun'un Rabbine inanıp güvendik demişlerdi. Firavun onlara şöyle demişti. Ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphesiz ki bu halkını oradan çıkarasınız diye şehirde kurduğunuz bir tuzaktır. İleride gerçeği bileceksiniz. Dönekliğinizden dolayı ellerinizi ve ayaklarınızı keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Büyücüler şu cevabı vermişlerdi. Biz zaten Rabbimize döneceğiz. Sen sırf Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandığımız için bizden intikam alıyorsun. Ardından Rabbimiz bize bol bol sabır ver ve Müslümanlar olarak bizi vefat ettir diye dua etmişlerdi. Firavun'un kavminden yöneticiler, Musa'yı ve kavmini hem seni hem de ilahlarını terk edip yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye serbest mi bırakacaksın diye sormuşlar. Firavun da hayır hayır oğullarını öldürtüp kadınlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onlara üstünüz onları ezecek güçteyiz cevabını vermişti. O sırada Musa kavmine şöyle demişti Allah'tan yardım isteyin ve sabırlı olun şüphesiz ki yeryüzü Allah'a aittir. Kullarından dilediğine, layık olana onu mirasçı yapar. Mutlu son, muttakiler içindir. Onlar, sen bize peygamber olarak gelmeden önce de eziyete uğratılmıştık, geldikten sonra da demişlerdi. Musa ise, elbette Rabbiniz düşmanınızı helak edecek, onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılacak ve nasıl hareket edeceğinize bakacaktır demişti. Yemin olsun ki biz de Firavun'un ailesini, yani destekçilerini gerçeği hatırlasınlar diye kuraklık ve ürün kıtlığı ile cezalandırmıştık. Onlara bir iyilik geldiğinde bu sadece bizim hakkımızdır demişlerdi. Kendilerine bir kötülük geldiğinde onu da Musa ve beraberindekiler nedeniyle gelen uğursuzluğa bağlarlardı. Dikkat edin onların uğursuzluğu Allah katındandır fakat çoğu bilmez. Mısırlılar şöyle demişlerdi bizi büyülemen için her ne ayet, her ne tür mucize getirirsen getir, biz sana asla inanacak değiliz. Bunun üzerine biz de ayrı ayrı ayetler yani mucizeler olarak üzerlerine tufan, çekirgeler, haşereler, kurbağalar ve kan göndermiştik. Yine de kibirlenmeye devam etmişlerdi. Zaten onlar suçlu bir toplumdu. Tepelerine her bela indiğinde şöyle demişlerdi. Ey Musa! Sana verdiği söz gereği bizim için Rabbine dua et. Bizden o azabı kaldırırsan elbette sana inanacak ve elbette İsrailoğullarını seninle göndereceğiz. Biz ulaşacakları bir süreye kadar onlardan o azabı kaldırınca hemen sözlerinden dönmüşlerdi. Buna karşılık biz de onlardan intikam almıştık. Ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan habersizmiş gibi davranmaları sebebiyle kendilerini denizde boğmuştuk zayıf düşürülmüş olan o toplumu yani İsrail oğullarını bereketli kıldığımız yerin doğu ve batı taraflarına mirasçı kılmıştık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrail oğullarına verdiği güzel söz yerine gelmişti. Firavun ve kavminin yaptıkları eserlerini ve yükselttikleri çardak ve binalarını yerle bir etmiştik. İsrail oğullarını denizden geçirmiştik. Orada kendilerine ait bir takım putlara tapan bir kavmin yanına gelmişlerdi. Bunun üzerine Musa'ya, ''Ey Musa, onların ilahları olduğu gibi sen de bizim için bir ilah yap.'' demişlerdi. Musa şöyle cevap vermişti, ''Şüphesiz ki siz cahillik eden bir toplumsunuz. Şüphesiz ki bunların içinde bulundukları yol helak sebebidir. Yapmakta oldukları işler de batıldır. Sizi alemlere, yani inançsızlara üstün kılmışken size Allah'tan başka bir ilah mı arayayım demişti. Hatırlayın ki erkek çocuklarınızı öldürtüp kadınlarınızı sağ bırakacak şekilde size işkencenin en kötüsünü yapan Firavun'un ailesinden sizi kurtarmıştık. İşte bu size anlatılanlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Vahyetmek üzere Musa'ya 30 gece belirlemiş ve ona 10 gece daha ilave etmiştik. Böylece Rabbinin belirlediği zaman 40 geceyi bulmuştu. Musa kardeşi Harun'a şöyle demişti. Kavmimin arasında benim yerime geç. Onları ıslah etmeye devam et. Bozguncuların yoluna uyma. Musa belirlediğimiz zamanda Sina dağına gelip Rabbi ona konuşunca Rabbim bana kendini göster de seni göreyim demişti. Allah sen beni asla göremeyeceksin. Fakat şu dağa bak. ''Yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin.'' demişti. Rabbi daha tecelli edince onu paramparça etmişti. Musa da baygın düşmüştü. Ayılınca şöyle demişti. ''Sen yücesin, sana yöneldim ve ben inananların öncüsüyüm.'' Allah, ''Ey Musa, ben mesajlarımla ve hitabım sayesinde seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Sana verdiklerimi al, onlara sımsıkı sarıl.'' Ve şükredenlerden ol demişti. Her şeyle ilgili öğüt ve her şeyin açıklamasını levhalarda Musa için yazmış ve Onlara kuvvetle sarıl, kavmine de en güzel olanlarını almalarını emret demiştik. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde kibirlenenleri delillerimizden uzaklaştıracağım. Çünkü onlar her bir delili görseler de onlara iman etmezler. Doğru yolu görseler, onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse, yol olarak onu benimserler. Bu durum, onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan habersizmiş gibi davranmalarından kaynaklanmaktadır. Oysa ayetlerimizi ve ahiretle karşılaşmayı yalanlayanların yaptıkları boşa gitmiştir. Onlara yaptıklarından başka karşılık verilir mi? Musa'nın kavmi ondan. Yani sinaya gidişinden sonra zinet eşyalarından boğuk bir sese sahip bir ceset şeklindeki buzağı heykelini ilah edinmişti. O buzağının kendilerine konuşamadığını ve onlara yol gösteremediğini görmediler mi? Onu ilah olarak benimsemişlerdi ve zalimlerden olmuşlardı. Başları ellerine düşürülünce ve pişman olup saptıklarını görüp anladıklarında Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa Elbette kaybedenlerden olacağız demişlerdi. Musa öfkeli ve üzgün bir halde kavmine dönünce benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeden acele ettiniz öyle mi deyip Tevrat levhalarını yere bırakmış ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye onu silkelemeye başlamıştı. Harun şöyle demişti. Ey annemin oğlu bu toplum beni cidden zayıf gördü. Bana baskı yaptılar. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de onları sevindirircesine düşmanları bana güldürme ve beni bu zalim toplumla bir tutma. Bunun üzerine Musa, Rabbim beni ve kardeşimi bağışla, bizi merhametine koy. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye dua etmişti. Bu zayı ilah edinenlere Rablerinden mutlaka bir gazap, ve dünya hayatında bir aşağılanma gelecektir. Biz iftiracıların karşılığını işte böyle veririz. Kötülükler yapıp sonrasında Allah'a yönelerek iman edenlere gelince bu tevbelerinden sonra şüphesiz ki Rabbin çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Musa'nın öfkesi dinince içinde Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet bulunan o levhaları tekrar eline almıştı. Musa belirlediğimiz zaman için kavminden yetmiş adam seçmişti. Kendilerini o müthiş deprem yakalamış ve Musa şöyle demişti. Rabbim dileseydin onları da beni de daha önce helak edebilirdin. İçimizden bazı beyinsizlerin işlediği şeyler yüzünden hepimizi helak mı edeceksin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini layık olanı sapkınlıkta bırakırsın, dilediğini Layık olanı doğru yola ulaştırırsın. Sen bizim dostumuzsun, sahibimizsin. Bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da iyilik yaz, ahirette de. Şüphesiz ki biz sana yöneldik. Allah da şöyle demişti, ''Dilediğime, layık olana azap ederim. Merhametim ise her şeyi kapsamıştır ve onu takvalı olanlara, zekatı verenlere, ve ayetlerimize inananlara yazacağım Yani yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları elçiye O ümmi peygambere uyanlara yazacağım ki O elçi onlara iyiliği emreder Onları kötülükten engeller Onlara temiz şeyleri helal Pis şeyleri de haram kılar Kendilerinden ağır yüklerini Ve üzerlerindeki zincirleri kaldırır atar O peygambere inanıp saygı gösteren Ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura Yani Kur'an'a uyanlar Kurtulanların ta kendileridir De ki ey insanlar Ben göklerin ve yerin otoritesinin sahibi Kendisinden başka ilah olmayan Diriltebilen ve öldürebilen Allah'ın Sizin hepinize gönderdiği elçisiyim Öyleyse Allah'a Kendisi de Allah'a ve sözlerine inanan Ümmi peygamber olan elçisine inanın Ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden de gerçeğe rehberlik eden ve onunla adil davranan bir topluluk vardır. Biz İsrail oğullarını topluluk olarak 12 boya ayırmıştık. Kavmi kendisinden su isteyince Musa'ya asanla taşa vur demiştik. Derhal ondan 12 pınar fışkırmıştı. Her kabile de içeceği yeri elbette bilmişti. Kendilerini bulutla gölgelendirip onlara kudret levhası ile ''Bıldırcın eti indirip vermiş, size rızık olarak verdiğimiz temiz şeylerden yiyin demiştik. Emrimizi dinlememekle onlar bize zulmetmemişlerdi. Ancak kendilerine yazık etmişlerdi. Hani onlara şöyle denmişti. ''Şu şehirde yerleşin, onun nimetlerinden dilediğiniz gibi yararlanın. Hittah yani bizi bağışla deyin ve kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. Güzel davrananların ödülünü ileride daha da arttıracağız.'' Fakat içlerinden bazı zalimler kendilerinden söylemeleri istenen sözü başkasıyla değiştirmişlerdi. Biz de haksızlık etmeleri nedeniyle üzerlerine gökten bir azap göndermiştik. Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Hani balıklar o yöre halkının yasağa uymadığı cumartesi gelmeyip yasağı uydukları cumartesi günü akın akın bolca kıyıya geldiklerinde haddi aşıp avlanma yasağını delmişlerdi. İşte yoldan çıkmalarından dolayı biz onları böyle imtihan ediyorduk. Hani içlerinden bir topluluk da Allah'ın kendilerini dünyada helak edeceği veya ahirette şiddetli bir şekilde azap edeceği bir halka ne diye öğüt veriyorsunuz dediklerinde öğüt verenler şöyle demişlerdi. Rabbinize mazeretimiz olsun bir de umulur ki takvalı olurlar diye öğüt veriyoruz. Kendilerine yapılan uyarıları unutunca Kötülükten engelleyenleri kurtarmış, haksızlık edenleri de yapmakta oldukları kötülükler nedeniyle çok kötü bir azaba çarptırmıştık. Yasaklanan şeyler nedeniyle haddi aşınca onlara aşağılık maymunlar gibi olun demiştik. Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en kötü eziyeti yapacak kişiler göndereceğini ilan etmişti. Şüphesiz ki Rabbin cezası hızlı olandır. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.'' Onları yani Yahudileri çeşitli ümmetler halinde yeryüzüne dağıtmıştık. İçlerinde iyi olanları da bunun dışındakileri de yani iyi olmayanları da vardı. Gerçeğe dönerler diye onları iyiliklerle ve kötülüklerle denemiştik. Onlardan sonra da şu değersiz dünya malını alıp nasıl olsa bağışlanacağız diyerek kitaba yani Tevrat'a mirasçı olan bir takım kötü kişiler gelmişti. Onlara benzer bir menfaat daha gelse onu da alırlardı. Peki Allah hakkında gerçeklerden başka bir şey söylemeyeceklerine dair kendilerinden kitapta söz alınmamış mıydı ve onlar bunu kitapta okumamışlar mıydı? Ahiret yurdu takvalı olanlar için hayırlı olandır. Akıl etmiyor musunuz? Kitaba sımsıkı sarılıp namazı kılanlara gelince şüphesiz ki biz kendilerini düzeltenlerin ödülünü ziyan etmeyeceğiz. Hani üstlerine düşeceğini sandıkları Sina Dağı'nı onların üzerine gölge gibi kaldırmıştık. Onlara size verdiğimizi, yani kitabı kuvvetle alın, ona sıkıca tutunun ve içinde olanı hatırlayın ki takvalı olabilirsiniz demiştik. Hani Rabbin Adem oğullarından onların sırtlarından nesillerini çıkarıp onları kendilerine şahit tutmuştu ve ben sizin Rabbiniz değil miyim demiş. Onlar da Evet buna şahidiz demişlerdi. Kıyamet gününde biz bundan habersizlik dersiniz diye veya daha önce atalarımız Allah'a ortak koşmuştu. Biz de onlardan sonra gelen nesiller olduğumuz için yani yanlış yapanlar nedeniyle bizi de mi helak edeceksiniz dersiniz diye işte böyle yapmıştık. Ayetleri ayrıntılı bir şekilde işte böyle açıklıyoruz. Umulur ki gerçeğe dönerler. Onlara, kendisine delillerimizi verdiğimiz, fakat onlardan sıyrılıp ayrılan, o yüzden şeytanın takip ettiği ve sonunda azgınlardan olan şu kimsenin haberini tilavet et, okuyup aktar. Dileseydik elbette onu bu deliller sayesinde yükseltirdik. Fakat o, arzusuna mahkum olup dünyaya saplandı. Böylesi bir kişinin durumu, kovsan da kendi haline bıraksan da dilini çıkartıp soluyan köpeğin durumuna benzer. İşte ayetlerimizi yalanlayan kavmin örneği de böyledir. Bu kıssayı anlat, umulur ki düşünürler. Ayetlerimizi yalanlayanların ve böylece kendilerine yazık etmiş olanların hali ne kadar da kötüdür. Allah'ın hidayet ettiği kişi doğru yola ulaştırılmıştır. Kimi saptırırsa yani kimin sapkınlığını onaylarsa işte onlar kaybedenlerin ta kendileridir. Yemin olsun ki akıl eden kalpleri olmasına rağmen onlarla anlamayan, gözleri olmasına rağmen onlarla görmeyen, kulakları olmasına rağmen onlarla duymayan, sadece hayvanlar yani diğer canlılar gibi, bizmiş gibi davranan pek çok cin ve insanı cehennem için hazırlamışızdır. En güzel isimler yalnızca Allah'a aittir. Ona o isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Yaptıklarının karşılığı ileride kendilerine verilecektir. Yarattıklarımızdan gerçeğe rehberlik eden ve onunla adil davranan bir topluluk vardır. Ayetlerimizi yalanlayanları bilemeyecekleri şekilde yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Onlara zaman tanıyorum. Şüphesiz ki benim tuzağım yani ince planım çok sağlamdır. Arkadaşlarında hiçbir cinlenmişlik olmadığını hiçbir düşünmediler. O ancak apaçık bir uyarıcıdır. Göklerin ve yerin egemenliği, Allah'ın yarattığı her bir şey ve ecellerinin yaklaşmış olabileceği hakkında hiç mi düşünmediler? O Kur'an'dan sonra hangi söze inanıyorlar? Allah'ın saptırdığına yani sapkınlığını onayladığına kimse yol gösteremez. Allah onları azgınlıkları içerisinde bocalar halde bırakır. Sana o son saatin demir atma zamanından soruyorlar. De ki onun bilgisi sadece Rabbimin katındadır Onun zamanını ondan başkası ortaya koyamaz O olay bütün ağırlığını göklerde ve yerde hissettirecektir Son saat size ancak ve ancak ansızın gelecektir Sanki sen onu bilebilirmişsin gibi sana soruyorlar De ki onun bilgisi yalnızca Allah katındadır Fakat insanların çoğu bilmez De ki Allah'ın dilemesi hariç Kendime herhangi bir yarar da zarar da verecek güce sahip değilim. Gaybı yani bilinemeyeni bilseydim elbette daha çok hayır yapardım. Ve bana hiçbir kötülük de dokunmazdı. İnanan bir toplum için yalnızca bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Sizi tek bir nefisten, tek bir candan cevherden yaratan, kendisiyle huzur bulsun diye yine ondan eşini yaratan odur. Eşini kucaklayınca, yani eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklenip hamile kalır ve onu bir süre taşır. Yük ağırlaşınca bize iyi, sağlıklı bir çocuk verirsen elbette şükredenlerden olacağız diye Rableri Allah'a dua ederler. Allah onlara iyi, sağlıklı bir çocuk verince kendilerine verdiği çocuk hakkında ona ortaklar koşarlar. Allah ise onların ortak koştuklarından yücedir. Kendileri yaratılmakta olan, ve hiçbir şey yaratamayan varlıkları mı Allah'a ortak koşuyorlar? Oysa putlar onlara yardıma güç yetiremezler. Kendilerine bile yardım edemezler. O putları doğru yola çağırırsanız size uyamazlar. Onları davet etseniz de sussanız da sizin için birdir. Allah'ın peşi sıra yalvardıklarınız da sizin gibi kullardır. Doğruysanız kendilerini çağırın da çağrınıza cevap versinler. Putların kendileriyle yürüyebilecekleri ayakları... Tutacakları elleri, görecekleri gözleri veya duyacakları kulakları mı var, neleri var? De ki ortaklarınızı çağırın, sonra bana istediğiniz tuzağı kurun, bana göz bile açtırmayın. De ki şüphesiz ki benim dostum iyileri sahiplenip koruyan ve kitabı indiren Allah'tır. Allah'ın peşi sıra yalvardıklarınızın size yardıma güçleri yetmez, onlar kendilerine de yardım edemezler. ''Onları doğru yola çağırırsanız size kulak veremezler. Onları sana bakar görürsün. Oysa onlar görmezler. Sen af yolunu tut. İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Sana şeytandan bir kışkırtma gelirse hemen Allah'a sığın. Şüphesiz ki o duyandır, bilendir. Takvalı olanlara şeytandan bir vesvese ulaştığında hemen Allah'ı hatırlayıp gerçeği görürler.'' Şeytanların kardeşleri ise onları azgınlığa sürükler. Peşlerini bırakmazlar. Onlara herhangi bir delil getirmediğin zaman onu da derleyip getirseydin ya derler. De ki ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyuyorum. Bu Kur'an Rabbinizden gelen öngörülerdir. Ayrıca inanan bir toplum için rehber yani yol göstermedir ve rahmettir, merhamettir. Kur'an okumduğun zaman... Onu dinleyin ve susun ki size de merhamet edilsin içinden yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam yani gündüz gece Rabbini an ve habersizmiş gibi davrananlardan olma. Şüphesiz ki Rabbinin katındakiler yani melekler Allah'a kulluk etmekten kibirlenmezler, onu tesbih eder, yüceltirler ve yalnızca onun için secde ederler.